Müslümanlar kılıçlarını kavradıkları gibi peygamberimizin çevresinde kenetlendiler. Öfke gözlerinden fışkırırken bakışlar peygamber efendimizin dudaklarından dökülecek savaş cümlesiyle teselli bulmayı bekliyordu. Peygamber efendimiz Beni Kaynuka Yahudi cemaatini bir alana topladı ve onlara seslendi. Ey Yahudi cemaati! Siz Allah tarafından Kureyş'in uğradığı azap gibi bir azaba uğramaktan korkun ve Müslüman olun. Emin olun ki ben Allah'ın elçisiyim. Siz bunu da Allah'ın size olan ahdini de kitabınızda okuyorsunuz. Peygamberimizin sözleri bitince Yahudilerin tepkisi oldukça sert oldu. Ne diyor bu? Ne diyor? Bizi tanımıyorsun delirmiş, sen de. Delirmiş. Sen bizi Kureyş çapulcularına evet. benzettin. Savaş bilmeyen Kureyş'i yenmeniz mi sizi bu kadar yüreklendirdi? Eğer bizimle çarpışırsanız, savaşın nasıl yapıldığını gösterir size. Peygamber Efendimiz, antlaşmayı bozan Yahudilere karşı karar vermede duraklayınca, Enfal Suresi 58. ayeti nazil oldu. Ayette, antlaşma yapan bir kavmin hainliğini... Ahdine sadakatsizliğini görüp endişeye düşersen, hak ve adalet üzerine keyfiyeti kendilerine bildir ve ahitlerini üzerlerine at. Çünkü Allah hainleri sevmez. Gelen ayetle Müslümanlar arasında bir sevinç dalgası yayıldı. Hazreti Hamza'nın taşıdığı beyaz sancaklı harekete geçen ordu, Beni Kaynuka Yahudilerinin bulunduğu kaleyi muhasara altına aldı. Yahudiler 15 gün süren muhasara sonunda, teslim olmaktan başka çareleri olmadığını anladılar. Müslümanlardan, Ubade bin Samit, öteden beri Yahudilerle iyi ilişkiler içindeydi. Bu olaylardan sonra, Ubade, Allah Resulüne gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Ben Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost tuttum. Şu kâfirlerin ortaklığından ve dostluğundan uzaklaştım. Ve ardından, müminlere kalıcı bir strateji olarak Maide suresindeki ikazlar geldi Rabbimiz Maide suresi 51. ayetinde şöyle buyurdu Ey iman edenler Yahudileri de Hristiyanları da kendinize yar ve dost edinmeyin onlar ancak birbirlerinin dostlarıdırlar içinizden kim onları dost edinirse onlardan olur şüphe yok ki Allah zalimler güruhunu doğru yola iletmez. Apaçık bir üslupla kimlerin dost olamayacaklarını belirleyen Kur'an-ı Kerim, kimlerin dost olacağını Maide suresinin 51. ve 56. ayetlerinde apaçık bildiriyordu. Sizin dostunuz ancak Allah ve Resulü ile Allah'a boyun eğerek namaz kılan zekat veren müminlerdir. Kim Allah'a Resulne ve müminlere dost olursa muhakkak ki Allah'tan yana olanlar üstün gelir.